Açık Radyo Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bagımsızlar.org adresinde bulabilir, info@bagimsizlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Zeynep Okyay, Bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta konuğumuz Dünya Mirası Adalar ve Derya Tolgay, hoş geldin. Merhaba, burada seninle olmak çok güzel. Evet. Zeynepçim, sağ ol beni davet ettiğin için beni değil de Dünya Mirası Adaları <gülüyor> davet ettiğin için Hem Dünya Mirası Adaları hem seni evet. ee, İlk defa Açık Radyo Stüdyosu'ndan yayın yapmanın heyecanı içindeyim ve çok <gülüyor> mutluyum <gülüyor> Sağ ol senin sayende sen söyledin Evet çok heyecan evet, verici onu. oluyor Evet bilmeyenler için biraz anlatır mısın Dünya Mirası Adalar nedir? <gülüyor> ee, kimler bir araya geldi? Nasıl bir ihtiyaçla doğdu? ...ve neler yapıyorsunuz? Tabii, yani neden buna ihtiyaç duyduk? Evet, böyle bir girişime ihtiyaç duyduk... ...çünkü Prens Adaları'nın erozyona uğrayan değerleri... ...işte bu mimari, kültürel ve canlı cansız her türlü varlıkları ile... ...yani tüm ekosistemi ve bir taraftan kaybolan hafızası ile... Hani ...bu biricik dediğimiz kültürel peyzajını... ...bize geçmişten bugüne bırakılan... Mirası işte nasıl hangi araçlarla hangi işbirlikleriyle ve normlarla gelecek nesillere aktarmamız gerektiği üzerine düşünmenin de ötesine geçmemiz gerektiğini idrak ederek <gülüyor> aksiyona dönüşmesi için e, ihtiyaç duyduk açıkçası. Özetle hani evimiz Prens Adalarındaki durumdan e, bir vazife çıkarmamız icap etti. Hmm. E, vazifeyi UNESCO'nun e, normlarının iyi bir yol haritası olacağını düşündük aslında Ve beş arkadaş bundan sekiz sene önce geçti de sekiz seneyi de geçti Dünya Mirası Adalar girişimini oluşturduk Tamamen sivil bir inisiyatif dernek veya vakıf değil İşte İstanbul Adaları'nın UNESCO Dünya Mirası listesine girmesini sağlamak e, Bu doğrultuda bir kamuoyu oluşturmak Adaların dünya mirası özelliklerini ortaya çıkarmak ee, ve e, işbirlikleri e, geliştirmenin, bu ağlar bağlar kurmanın, özetle bu yolda olmanın adaların geleceği için iyi bir araç olacağını e, düşündük biraz önce de söylediğim gibi. Ve bir kamuoyu yaratmak, e, bir taraftan da e, katılıma açık olması için e, gönüllü olarak çalışmaktayız. Tabii Açık Radyo'ya <gülüyor> neden buradayız? Açık Radyo'dan dolayı aynı isimle ve aynı amaçla da Dünya Mirası Adalar programını yapmaktayız. Burada da 7. yaşımıza giriyoruz. Harika. Buradan tekrar herkese çok çok teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü adaların doğal ve kültürel çeşitliliğini... Farklı böyle perspektiflerden ve disiplinlerden gelen konuklarla burada ele almamız için bize bir alan açtı Biz de Adalar Hepimizin diyen bir program yapmak istedik Çünkü Adalar'ın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasını amaçlayan bir sivil topluluk olarak Bu alan çalışmalarını, söyleşileri radyoya taşıyoruz aynı zamanda ve böylece bir envanter oluşuyor. Çok da kıymetli bu yolculuktaki envanter. Bu arada hemen şey eklemek istiyorum. Yani birçok tez öğrencisi yararlanıyor. Hı hı. Bize ulaşıyorlar. Radyodaki ses envanterlerini, çalışmalarını alıyorlar. Bu tabii çok çok önemli bir şey. Evet, Bizim arşiv için. oluşturuyorsunuz. Evet. Biraz daha anlatabilirim istersen. Evet merak <gülüyor> ediyorum çünkü çok farklı geçmişlerden gelen kişiler yani bir araya gelip aslında belki de sadece böyle nihai bir amaçla bir araya gelebilir bu kadar fazla farklı özgeçmişler insan. Nasıl bir yapınız var nasıl çalışıyorsunuz ne kadar zaman bir araya geliyorsunuz? Esasında çok kalabalık değiliz. Çok çok azız. Hı hı. Ee, yolculuğumuz sırasında birçok e, ek, eklenen, çıkan birçok arkadaş oldu. Böyle bir e, sürkülasyon da var. Herkese açık yapı. Ama e, az kişiyle çok iş yapıyoruz demek daha doğru olur. Bu katılım çünkü oldukça e, zor bir alan. Gerçek anlamda katılımı açmak... Ee, ve burada tamamen özgür ve bağımsız bir alanda oluşmak Hiçbir amaç yütmemek Kendi kişisel e, mesleki olsun olmasın e, bu, bu alan çok kıymetli Biz beş arkadaş başladık ama Yani e, şöyle söyleyebilirim Şu anda neredeyiz? E, bütün bu envanterler bütün bu konuklar esasında dünya mirası adaların bir katılımcısı. 350'den fazla konuk e, söyle, söylemiş miydim onu söylemedim değil mi? 350'den fazla konuk e, ağırladık. E, bir taraftan da birçok işbirliği oldu. Bu işbirlikleri içerisinde e, hatta... Yani tek tek sayarsam program yetmeyecek diye <gülüyor> ben o listeyi isim üzerinden e, ilerletmeyeceğim açıkçası. E, ama başlangıcından beri e, bir arama toplantıları, paneller başladı. Birçok e, kıymetli farklı disiplinden insanlar adalarda da bu e, şeylere, toplantılara katıldı. Çünkü e, bu nedir adaların UNESCO'ya girmesi için biricik e, argümanı? Nedir kıymetli olan çünkü herkes benim biriciğim budur diye müracaat ediyor UNESCO'ya. Burada da nedir bunu arayıp bulmak önemli olan bunu dosyaya yazabilmek. Bunun için de çok paydaşlı, çok katılımlı bir şey çıkması gerekiyor. Bu anlamda çok geniş, çok büyük ama hani sahada iş yapanlar kimler dersen biz az kişiyiz hı hı. <gülüyor> evet onu canlı tutmaya çalışan az kişiyiz ee, bir taraftan da tabii e, bu uzantılar içerisinde üniversite işbirlikleri var e, bir etkinlikleri var biraz sonra herhalde gireceğiz oraya değil mi hı hı. çünkü sen de bize çok destek vermiştin orada işte mimarlık festivalleri var, rotalar var, harita çalışmaları, işte sahada araştırmalar, birçok coğrafyaya da uzanabiliyoruz. Daha bir evrensel olmak istiyoruz. Yani işte Hollanda'dan, Amerika'dan, New York'tan işbirlikleri yapabiliyoruz. İşte benzer ada programları Bozcaada'ya Adaya <gülüyor> uzanabiliyoruz. Ve tabi bu bunun yanı sıra. Bir de başka bir gücü var adaların diasporası. Örneğin yaptığımız etkinliklerde ve radyo programlarında birçok program sonrası yurt dışından çok fazla geri dönüş oluyor. Övgülerini kimisi iletiyor, kimisi eksik kalanlarımızı ekliyor, elindeki görsel veya bilgi varsa onları yolluyor. Bizim yaptığımız programlardan kendi ülkelerinde özellikle bu Yunanistan tabi Diyaspora Rumlar orada çok zorunlu bir göç almak zorunda kaldılar. Orada gazetelerde benzeri yayınlarda bu konuları destek oluyorlar. Diaspora çok kıymetli o anlamda onlardan da geri bildirim bilgiler değiş tokuşlar bu açıdan çok kıymetli yani özetle şunu diyeyim. Çok fazla Dünya Mirası Adalar e, katılımcısı var ama sahada az kişiyiz. Hı hı. E, bu aslında inisiyatiflerin birazcık yapısıyla da alakalı herhalde. Hı hı. E, diğer taraftan e, biz bağımsız, e, bağımsızları kurarken yani haritayı şekillendirirken o toplantılara sen de katılmıştın hatırlıyorsundur evet. bizim olduğumuz alan görsel sanatlar alanıyken sadece bu alandaki bağımsızlığa bakmayalım farklı alanlarda da bağımsızlık algısı nasıl oluşuyor ve aslında onların buldukları yöntemler neler buna çok önem vermiştik Hı -hı. dünya mirası adaların kültür sanat alanıyla kurduğu bağı ...da merak ediyorum... ...yani aslında her etkinliğe... ...sanatçılar da... ...davet ediliyorlar... ...belki de zaten bu sanatçılar... ...aktivist de oldukları için de... ...zaten oradalar... Ee, ...acaba sanatın... E, ...dünya mirası... ...adaların savunduğu... ...savunduğu değerler... ...ve ekolojide aslında ekoloji... Evet, evet. E, ...söyleminde nasıl... ...bir yeri olabilir... ...ve nasıl bir yapısı olabilir? Yani sanatçılarla bağ kurmanızın... ...buradaki ö, önemi... ...ne olabilir? Evet. E, sanatçılarla bağ kurmadan... ...mutlaka eksik kalıyoruz. Hı -hı. E, yani biraz önce bahsettiğim gibi işte... ...akademik, idari... E, çevrelerden ...insanlar var. İklim krizi konularında... ...değindiğimiz gibi... ...oradan e, destek var. E, Adalıların kendileri... E, bu simalarla da e, birçok program ve yayın yapıyoruz e, ve bu adaların e, İstanbul'un hani destansı güzelliği diyoruz ama İstanbul çok şey de kaybetmiş durumda e, bu güzelliğin e, devamı hala adalarda mümkün kesintisiz bir, kesintisiz bir tarihi görebiliyoruz o yan yanalı binalarda mimaride yaşamda Ekosistemin içerisinde çünkü tamamen e, ekolojik bitkiler o, oraya taşınarak getirildiği için orada da bir yan yanalık var. Şimdi bunlara tek bir perspektiften baktığımız zaman ha ne güzel, ekoist bu, bu da taşınmış, mimarist bu. Ama bütün bunlara bütüncül bakabilecek, bütün bunları birleştirip bize damıtarak bir şey sunabilecek e, sanat e, biliyorsun e, o biennialden belki daha iyi örnek verebilirim o sanatın e, adalardaki ifade etmek istediğimiz şeyi nereye taşıdığını Hı. ve nasıl e, geniş bir kitlelere bu şekilde duyurabildiğimizi e, sesi ben e, şuraya bir küçük e, özet almıştım e, hemen Unutmadan tarihleri şaşırabiliyorum çünkü ilk etkinliğimiz bir genelde adaların sesleri etkinliğiydi. 2 Kasım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Evet evet. Ve 2019'du e, değil mi? 9, 2019. Evet evet. evet. Ee, ve orada bir, bir yani, İKSV'nin işte bir yan etkinliği, Adaların Sesleri sergimiz ve de bir canlı yayınımız olmuştu. Üç saatlik süren, e, Açık Radyo'da bizim ortaklarımızdan biriydi. E, ekip olarak Adalar'a geldiler, oradaki canlı yayına katıldılar ve işbirliği yaptık birlikte. E, orada Adalar e, ekolojisiyle ilgili yayınlanan, ee, söyleşilerden yola çıkarak e, bir instalasyon yaratıldı. 18 radyo programı burada e, yaptığımız e, örnek alındı. Bunlar e, ekosistemi ile ilgiliydi ve iklim krizi ile ilgili programlarımızdı. Bunlar Türkçe'den İngilizce'ye çevrildi. Ve Prens Adaları'nın doğasını, imgelerini, seslerini ve kaybolmakta olan ritüellerini böyle dört adet mekan üzerinden sanatçılar işlediler. Bu mekan tasarıları adaların farklı bir geleceğini bizim tahayyül etmemize ee, birazcık e, alan açtı ee, başka bir şey hayal etmemizi sağladı MIT'den dört arkadaşın e, bize bu önerisiyle birlikte açılan bir biyanel kapısıydı esasında ee, burada da işbirliklere oldu ee, ve ben buradan e, isimlerini onların söylemek isterim ee, ...bir yere not aldım ama... <gülüyor> ...Sera Tolgay vardı... ...New York'tan, hı hı. MIT'den... ...ve Daniel Marshall... ...ve yine onların arkadaşları Hollanda'dan... ...çok önemli bir ödülün de sahibiydi onlar... ...mimarlık ödülünün... ...Hollanda'dan katıldılar... ...Stüdyo Osidiana ...Giovanni ve Alexandra... <gülüyor> ...evet böyle dördü birlikte harika bir alan açtılar bize. Hı -hı. Daha sonrasında da bu bir hayaldi orada Çünkü iklim krizi üzerinden bir suların yükselmesi sonucu adalardaki bir geleceği hayal ederek ve gelecek başka malzemeleri materyalleri de mimari olarak hayal etmemizi sağladılar Daha sonra da 2021'de bu sefer büyük ada şarkatları olarak Hı -hı. geldi. Ee, Sudan sahaya, geldi Sudan geldi, <gülüyor> suya indi ve hayalde gerçekten gerçek oldu Bir yüzen platform, bir mavna, büyük Tabi işbirlikleri var, ben burada bunları saymıyorum, hmm. teşekküle filan Girip <gülüyor> ee, Ve e, orada da e, İKSV'nin beşinci tasarım bienniali olarak Yine Stüdyo Ossidiana ee, on, ve e, burada da e, adaların benzersiz toprağı ve mineralleri üzerine yürütülen araştırmalara ev sahibi e, olan bir yüzer bahçede Haliç'ten adalara uzanan bir yolculuktu. İşte burada bitkilere, toprağa, böceklere ve kuşlara ev sahipliği yaptı. E, ve bahçe insanlara ve hayvanlara, etkinliklere ve sohbetlere de aynı zamanda ev sahipliği yaptı. Birçok konuk ağırladık. E, ve adaların özgün yaşamını e, öykülerle e, böyle derleyerek e, ve tam da müsilaj, pandemi hepsi birlikte yani muazzam bir... Derin düşünmemizi gerektiren bir ortamda, denizin ortasında ve bir müsilajın ortasında biz bu etkinlikleri yaptık hı hı. Su üzerinden bir Marmara Denizi Evet inanılmazdı değil mi müsilaj? Ve bu müsilaj. sanatçıların, sizlerin katkılarıyla çok başka yerlerden görmemizi sağladı çok teşekkür ederiz. İyi yani, ki varsınız yok, rica, rica ederiz. Yani e, özellikle yani kendi adıma söyleyeyim ben hiçbir şey yapmamış hissediyorum <gülüyor> sizin yaptıklarınızın yanında. E, diğer taraftan bu e, yapılan bütün işbirliklerin ötesinde Dünya Mirası Adalar e, yaptığı canlı yayınlarla. Yürüme rotalarıyla hı hı. çok da kendine yetebilen bir yapıya da sahip benim gördüğüm kadarıyla. Tabii ki de elimizde daha fazla imkan olsa neler olacak ama o bağımsız yapısını da bunun üzerinden kuruyor diyebilir miyiz? Çünkü çok fazla beklemeden direkt aksiyon olarak ve... ...hızlı bir şekilde... ...bir söylem yaratabiliyorsunuz... ...diye düşünüyorum ben... ...çok güzel bir noktaya değindim... ...bence... Ya ...bir cins biz sahada... ...şahitlik ediyoruz... Yani ...hem de sıcak... ...her gün hemen hemen... ...olup bitenler... ...çoğu zaman bunlar yayın oluyor... ...kimisi... ...ada'da yaşayanların... ...bilgilerinin aktarıldığı... ...rotalara dönüşüyor... Ee, bir cins esasında sahadan bir gazetecilik gibi bir şeye dönüştü olay ama biz bunu başta yaparken bu şekilde planlamamıştık. Yani yolda giderken şekillendi. Ee, çünkü baktığımız zaman sivil inisiyatif e, adalarda çok zayıf. Yani bunun birçok sebebi var şimdi burada bilmiyorum açmamız gerekir mi? Az vaktimiz var girmeyeyim ben buraya. Evet. Sivil inisiyatifin zayıf olmasından dolayı da hani adalar hepimizin dememizin sebebi de hem evrensel hem de bütün sivil toplum örgütlerinin desteğine ihtiyaç olan bir e, coğrafya orası. Yüzde 60'ı ormanlarla kaplı ve ekosistemi çok kıymetli vejetasyonunun olduğu gibi korunması gerekir diyor bütün e, bilim insanları. Birleştiler yani burada. <gülüyor> Vejetasyonun olduğu gibi korunması yani bir şey getirip taşıma oradan alma onu kesme onu biçme öyle koru sadece diyor. Hı hı. Biz de onu e, her şekilde bir gözlem yapıyoruz. Orada yapılan işte bu her kurum o kadar yanlışlıklar yapıyor ki biz doğruyu biliyoruz anlamında değil. İşte bu konuklarımız vasıtasıyla bilim insanlarının katkılarıyla hani doğru nedir? Adaların iyiliğine, ekosistemin iyiliğine nedir? Bir sürü evrensel değerler var. Yani bunları ezberin dışına çıkmamız gerekiyor. Ama yani Orman Bakanlığı'ndan tutun bilmem kaç sene öncesinin hala dokümanlarıyla iş hmm. yapıyorlar. Dünya değişmiş, iklim krizi bütün bunlardan azade bir şeyler düşünüyorlar. Ve çok eski moda ve bu tabii çok ekosisteme e, zarar veriyor. Diğer kurumlar için de öyle. Bu politikayı da çok girmeyeyim buradan. Evet. Yani <gülüyor> onların her birini yani yapmamızın sebebi bu her Hı -hı. birine ne yaptıklarını ve yaptıklarının bu olmamasını gerektiğini daha evrensel ve daha farklı ıı, disiplinlerden çalışan insanların anlatımlarıyla aktarmak Hı -hı. onlara bir şey dikte etmek değil yani yanlış anlaşılmasın Alternatif kültür politikaları oluşturmak için sivil toplum ıı, örgütlerinin sivil inisiyatiflerinin söyledikleri aslında çok değerli çünkü e, bağımsız yapılar olarak e, tamamıyla e, birçok şeyi göze alarak ve çok sayıda da e, kendilerinden taviz vererek hı hı. ve çok küçük mükafatlarla, motivasyonlarla <gülüyor> devam eden yapılar. E, sizin devam etme motivasyonunuz ne dünya mirası adalar olarak? Sivil toplum kuruluşları demokrasilerin vazgeçilmez bir olgusu ve kamuoyu gücü e, oluşturmak, baskı oluşturmak açısından da çok önemli bir işlevi bulunuyor sivil e, girişimlerin. E, Amerikalı profesörleri Diamond'ın bir e, sözü var, o zaten çok iyi anlatıyor. Sivil toplum örgütlü, sosyal yaşamın gönüllü, kendi kendini üreten, kendi kendini destekleyen, devletten özerk alanıdır. Sivil toplum özel alan ve devlet arasında duran aracı bir varlıktır ee, özetle demokrasi için e, şarttır ve e, piyasa dışı devlet dışı pazar ekonomisinden azade bir gönüllü kamusal aktivite üreticisi örgütleriz esasında e, günümüzde sivil toplum e, devlete itaat etmeli fikri o kadar baskın olmaya başladı ki ee, birlikte çalışılması gereken bu iki yapı farklı bir şekilde böyle tezahür ediyor. Ve sivil toplumun alanı da iyice e, daralıyor. Ee, tabii burada DMA olarak 8 senedir etkili bir şekilde devam ediyor olmamızın en önemli unsuru bağımsız kalabilmemiz ve samimiyetimiz. Hiçbir kuruma. Hiçbir partiye, hiçbir kişiye, hiçbir güç, oda, güç odağına hiç bağlı kalmadık. Her zaman samimiyetle sözümüzü söyledik. Çünkü elimizde tek bir hiç. söz var. Tek bir samimi söz var. Biz burada yaşıyoruz. Burayı gelecek kuşaklara koruyarak, kullanarak, bir miras olarak tüm evrensel değerlerle bırakmak istiyoruz. Burada zarar görecek. ...her türlü ekosistemi, mimariz... ...bunun karşısındayız... ...bunu kim yaparsa yapsın... ...hiçbir şekilde... ...başka şeylerle de işbirliğine girmiyoruz... ...bu anlamda... Ee, ...açıkçası sanırım... ...hala varlığımızı sürdürebilmemizin... ...en birinci nedenini ben... ...bunu söyleyebilirim... ...bilmiyorum soruna... ...yeterli cevap oldu mu bu ama... ...oldukça iyi bir cevap oldu... <gülüyor> um... Bu arada pardon yani bizde badireler atlattık çok. Tabii. Kendi içimizde. Yani biraz hayal edebiliyorum evet, neler evet, olabilir. Evet ve hani. eminim bütün sivil toplumlar bunları yaşar. Yani kendi içinde de çatışmalar olur. Hı -hı. Bu iyi bir şeydir tartışma da iyidir çatışma da iyidir. Ama belli bir güç odaklarına doğru gittiğinde orada çok iyi bir duruşunuzun olması lazım. Evet, bağımsızlar olarak bizim de yapmak istediğimiz aslında bütün bu yaşananların bir arşivini de oluşturmak ve bu samimi sohbetlerle bunları aktarabilmek. Çok teşekkürler Derya, ee, iyi ki geldin, iyi ki burada buluştuk, <gülüyor> iyi ki bu anı paylaştık. Çok çok teşekkürler, harika oldu Selahattin'in tekrardan <gülüyor> beraber olmak. <gülüyor> evet, Açık radyoya da yeniden teşekkür ederim. Çok teşekkür edin. ederim Zeynep'çim davet ettiğin için. Ben de çok teşekkür ederim. Bu hafta Dünya Mirası Adalar Vlad ve Derya Tolga ile beraberdik. Haftaya görüşmek üzere.